Evet hocam bir baba yani miras kalmadan önce kendi malını çocuklarına yani miras kaldığı takdirde niza çıkacak bir anlaşmazlık çıkacak bunu bildiğinden dolayı e, vefat etmeden önce mallarını taksim etmiş olsa yani kendi isteğine göre e, veya adalet prensipleri gereği e, işte falancana şu kadar ihtiyacı var ben şunu şu kadar vereyim şeklinde bir dağıtım yapsa acaba Allah'ın emirlerine karşı mı gelmiş olur? Hayır, bir kişi vefat ettikten sonra çocuklarım kavga etmesin, gürültü etmesin diye bu dağıtım işlemini vefat öncesi yapsa ne olur? Dinen yasaklayıcı bir unsur yok. Yapabilirsiniz. Kız çocukları var, erkek çocukları var. Hayatta bunun taksimini yapıyorsanız genelde tercih edilen görüş kız ve erkeğe eşit vermektir. Bakınız vefat öncesi çocuklarınız arasında taksimde bulunacaksanız kız erkek arasında ayrım yapmadan eşit muamele yapmanız tavsiye ediliyor. Hı hı. Vefat sonrası olacak olursa ona ferahis hukuku taalluk eder. Kimenin nispetle verilmesi gereken bir hisse varsa onu alır. Hı hı. O noktada... Ancak vefat öncesi çocukları arasında bir şey yapacaksa tercih yapma söz konusu ise bu tercihini mağdur olan kazanma imkanı olmayan hı hı. yani bir takım sakatlıkları olabilir yavrunun iş yapamıyordur kazancı çok azdır bakıma muhtaçtır hı hı. o yavrusuna daha çok verebilir. Ama şartlar eşit ise çocukları arasında vefatından önceki taksimatı eşit yapmalı. Vefatı sonrasında olacaksa o zaman ferahis hukukunun gereği olarak bunlar kendi aralarında malı bölüşeceklerdir. Evet.